Şam efendim Şam efendim de Kara Dünyadır Kara Dünyadır Kara efendim Efendi. Efendi. Ömer Pekin'de 5N 1K 4O 8Z 12Q e, 12 Q. 12, Q. 12 Q. Ne? neden nasıl için ne zaman kim kim kime ne o mu o Hasan'ın ne bana ne yok çüş sana yok ne yuh. Neden, neden, hani. ...Ömer Pekin'le 5N1K. Dinleyiciler, Ömer Pekin'le 5N1K, 3G, 5B, 12Q programına hoş geldiniz. İstanbul'un trafik sorununu konuklarımla beraber konuşmaya ve çözüm önerileri sunmaya... ...devam ediyoruz dinleyiciler. Bu arada siz dinleyicilerimizde de canlı yayına katılabilir ve İstanbul Trafiği'ne dair çözüm önerilerinizi sunabilirsiniz. Ben hemen sözü kadrolu konuğumuz Sabit Bey'e veriyorum. Buyurun Sabit Bey. Ee, teşekkür ediyorum efendim. Ömer Bey öncelikle bana Bir dakika bana Sabit verdim. Bey, bir dakika şu anda Allah. attığımızda bir dinleyicimiz var mı Sabit Bey. Hemen onu alalım size tekrar döneceğim. Ya bakın ama bakın yine aynı şey yapıyorsunuz. Ya, bir dakika ona ya. Sabit Bey ya. ya bir, bir dakika bir dinleyici... dakika her seferinde aynı şey. Allah dinleyicimiz hatta mı düştü? E, Sabit Bey e, hemen e, size dönüyorum. E, buyurun efendim. Tabii tabii konuşacak kimse bulamayınca bana dönün. Oh ne hal. <gülüyor> ya ben hayatımda bu kadar eyyamcı bir adam görmedim efendim ya. Şu eyyamcılığımızın farkında mısınız? Şişt, Sabit Bey İstanbul'un trafik sorunu sizce nasıl çözülür? Neler yapılmalı? Neler yapılmamalı? Lütfen ee, özürüm, polemiğe girmeyelim. Tamam polemiğe girmeden hemen çözüm önerilerini efendim sunuyorum şimdi. Buyurun. Ee, efendim öncelikle ...İstanbul'da bayanların trafiğe çıkmalarını kesinlikle yasaklamak lazım diyorum efendim. Neden efendim? Ne demek efendim neden? Bir kere tüm kurallara uyuyorlar. Keşke bir kere uysalar. Devamlı uyuyorlar efendim. <gülüyor> Nasıl yani efendim? Mesela bakın anlatıyorum mesela. Böyle tem de arabayla gidiyorum şimdi? Önümde biri böyle tin tin tin gidiyor. Ben giderim o gider önümde tin tin eder. Nedir efendim? Baston. Ya ne bastonu efendim ya, bayan sürücü. <gülüyor> Bayağı Ömer Pekin, cahilsin ya. İşte bu bayan sürücü, önümde böyle işte tam da tem de gidiyorum. E tabi ben bayan olduğunu bilmiyorum. Efendim ben ne sağa girebiliyorum ne sola, Aha, arkasındayım. Arabanın devri düşüyor, yakıt tüketimim artıyor tabi. Bir bakıyorum, kim efendim? Kim efendim? Pele. Pele? Bayan sürücü ya, ne pelesi. Hemen <gülüyor> sazan gibi attıyorsunuz ya. ...sazanlığınızın farkında mısınız? Ee, e, Sabit Bey, bayan sürücü dediniz. Şu anda attığımızda plakasını vermek istemeyen bir bayan var. Eee, alo hanımefendi. Emel Bey benim oradaki Sabit Bey'e bir iki çift lafım olacak. Ne olacak acaba? Sesiniz biraz gür geliyor. Leken, leken e, girmeyin Sabit Bey. He, tamam. Ben ben çok kızgınım şu anda. <gülüyor> Kendisi diyor ki efendim. Vermiyorum. ...hiç buna ihtimal vermiyorum. Lütfen sabitleyin kimseye kurallara uymamayı... ...anısının kanunu da öğrenmiyor bir kere. Beyefendiyi eserinden kılıyorum Ömer Bey. E ben de sizi kılıyorum hanımefendi. Bakın saygımdan hanımefendi diyorum. Lütfen bu kadını yayından alın Ömer Bey. Lütfen bu kadını yayından alın Ömer Bey. Para Ben buraya hakaret dinlemeye gelmedim. Arkadaşlar tamam Hanımefendi yayından alalım. Lütfen kız kusmayın. <gülüyor> <gülüyor> Ee, sakin olun Sabit Bey, lütfen. Ya sakin olun diyorsunuz da kadını görmedim mi ya? Ee, Resmen nasıl bağırıyor? Sabit Bey, e, ve dinleyiciler şu anda attığımızda bir dinleyicimiz daha var. Maşallah ne arayanımız varmış. E, Alo, hoş geldiniz e, hanımefendi. <gülüyor> ya ne hanımefendisi ya? <gülüyor> pardon, pardon. Ee, arkadaşlar yazsanıza kim olduğunu. Ben ne bileyim arayan bayan mıdır, bay mıdır ya? E, ya merhaba, sizi dinlerken acayip koptum ya. Koru ilgicimi çekti biliyor musun? Şimdi geçen gün bir abi dedi ki Ya bir gün çift plaka çıksın Bir gün tek plaka diye ya Bence arabalar plakalara göre değil Markalara göre trafiği çıksın Ya, ya nasıl bir plakalara göre beyefendi? Anlayamadım ben Böyle doğalar, şahiller, hacı Muratlar falan var ya Onlar sadece Mesela pazartesi günü benim gibi Ferrari'si Mars City, Jeep'i falan olanlar da Her gün çıksın <gülüyor> Hadi bye, çok iyisiniz ya. Koptum ben burada. <gülüyor> e, e, evet, Sabit Bey, duydunuz gencimizi. Ne diyorsunuz? Markalara göre çıksın e, fikrine beyefendinin. E, ben bu anlayışa da karşıyım. Ben bu anlayışa <gülüyor> da karşıyım efendim. Çok kurcuvasi bir anlayış gibi geldi bana. Ama şimdi bakın illa da markalara göre çıkacaksa e, trafiğe sadece Lada var Rus arabası onlar dışında hiçbir araba çıkmasın efendim. Lütfen efendim isim kullanmayalım reklama giriyor. Ee... Ya Ömer peki ne adamsın ya? Şimdi de reklama girelim diyorsun. Bir konuşturmuyorsun beni burada. Sabit Bey reklama girelim demedim efendim reklama giriyor dedim. Çarpıtmayın lütfen ya. Ee, tamam efendim ee, Lada demeyelim. Ee, da diyelim o zaman nasıl? E, ...Savit Bey son olarak e, bir şey daha var onu sormak istiyorum. Ne var, ne istiyorum. var efendim? İstanbul'a vize konulsun diyenler var, ne diyorsunuz? Onur, Onur. Haziranda final koyalım, kalanları da bütün yemeğe bırakalım. <gülüyor> ya durmayın adam ya. ya, ne komik adamsın sen? pekinle 5 1k 4o 8 12 12 12 neden nasıl için ne zaman kim kimle kime ne umu oha sana ne bana ne sana radyoda pekin pekin Mustafa Sarıtaş teknik yapın <gülüyor> dinleyin dinleyin çocuklar <gülüyor> tanımak bilmek öğrenmek ve dinlemek için tıklayın www.persanfe.com <gülüyor> www.persanfe.com